Kağıttan Hayata serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylem. Merhaba ben Zeynep. İstanbul Sözleşmesi'ni bireysel gündemimizde tuttuğumuz gibi çeşitli kadın konuklarımızla ülke gündeminde tutma çabasına ortak oluyoruz. Kağıttan Hayata serimizin dördüncü konuğu Reçay Blok ve Havle Kadınlar Derneği kurucularında müzisyen Rümeysa Çamdeli ile birlikteyiz. Hoş geldin Rümeysa. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba tekrar. Öncelikle seni tanıyarak başlamak isteriz. Sen kendini... Müslüman, feminist, müzisyen ve anne olarak tanımlıyorsunuz. Bize bu minvalde kendini biraz tanıtıp çalışmalarını anlatır mısın? Tabii hepsi hayatıma farklı dönemlerde girdi ama üniversite zamanının başlangıcından itibaren hem feminist aktivizmle tanışma şansım oldu hem de başörtüsü mücadelesinden kaynaklı bir arka planım vardı. Bir yandan da feminist hareket içerisinde yer aldığım süre zarfında bu arka planımla da zaman içerisinde barıştığım ve özellikle buna cevap üretmeye çalıştığım bir süreç oldu benim adıma. Bu dönemde kendime benzeyen, kendim gibi düşündüğünü fark ettiğim kadınlarla tanışma şansı yakaladım. Ve hem kendi Müslüman olarak tanımaya hem de feminist aktivizm içerisinde bulunan kadınlarla. 2013'te kadın Kadının Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi adında bir inisiyatifin parçası olarak başladım aslında bu alandaki aktivizmime. Sonra Rachel Blog kurduk bir sene sonra. Ee, sonrasında arada Kadınlar Cemiler'de kampanyası gibi kampanyanın da bir kurucularından bir tanesi olduğum süreçte son olarak da Havle Kadın Derneği'ni kurduk. Aslında tüm bu süreç birazcık e, alanı keşfetme, kalabalıklaşma, farklı kadınları hem dinleme hem anlama anlamında da çok farklı e, bir tecrübe olduk. Yani bireysel anlamda da. E, finalde de çünkü bize hep e, sorulan sorulardan biri Müslüman kadın hareketinden, Müslüman femis hareketten söz edilebilir miyiz finalde derneğin kuruluşu biraz evet yani en azından evete yakın cevabını verebilmemize vesile oldu. Onun dışında da hem sivil toplumda çalışıyorum zaten profesyonel olarak. Yani bütün bu şeylerin haricinde ya da vaktimde araştırmacı olarak çalışıyorum. Onun da çok katkısı oluyor. Bir araştırmacı olarak bakabilmek, sivil toplumun içerisinden bakabilmek ve farklı aktörleri görebilmek. Bir yandan da müzikle de uğraşmaya çalışmaya devam ediyorum. Yani o üniversite zamanında Kardeş Türküler ve onun e, üniversitedeki folklor kulübünde, e, üniversite karşılanan folklor kulübünde uzun süre e, müzisyen elektrik testi olarak yer aldım. E, hem böyle reji faaliyetleri, orada aslında öğrendim biraz bir araya gelme, örgütlenme, organizasyon, söylem oluşturma meselelerini. Yani sadece müzik değildi hiç bizim benim için müzik. Hala da öyle biraz. Hem kendimi ifade etme aracı, hem görünür olma aracı. Bir yandan işte arada bir annelik de var. Beş yıldır aramızda olan oğlumla birlikte bambaşka bir tecrübe halinde. Annelik de paralelde devam ediyor. Bunların arasında tabii bir kısım, yani özellikle feminist hakkı en önde gelen kimliklerimden bir tanesi hale geldi zaman içerisinde. Daha baskınlaştı. Ama hepsi bir şekilde ön, başka alanlarda var ettiğim şeyler. Aslında pek çok şapkayı aynı anda başarıyla taşıyorsun seni. Biraz da takip eden biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sormak istediğim şey şu aslında. Mesela İstanbul Sözleşmesi seni bir kadın olarak hangi bakımlardan ilgilendiriyor? Yani bu sözleşme senin için ne anlama geliyor? İstanbul Sözleşmesi ve onun süreciyle birlikte gelen 62-84 aslında sonradan öğrendiğimi üzüldüğüm şeyler olarak hayatımda var. Her ne kadar e, kendimi uzun süredir feminist olarak atletsem de Türkiye'deki medeni hukukun geldiği son noktanın, e, Türkiye'de kadın hareketinin büyük kazanımlarının farkına zaman içerisinde özellikle Müslüman feminizmle tanıştıktan sonra daha hakim olmuş oldum aslında. Dediğim gibi biraz geç bir fark ediş olduğunu hissediyorum kendi adıma. Hep böyle bahşedilmiş şeyler gibi okuduğum bir şeydi vakti zamanında. Yani böyle bir gelişmeci bakış hep öyledir ya yani bunun üstünden sonra bu olur, bundan sonra da bu olur gibi. Hani özgürlükler de öyle kazanılmıştır kendi kendine gibi bir his oluyor ne yazık ki. Özgürlükleri halihazırda kullanan insanlar olarak. Halbuki e, şu an Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafyada karşılaştırmalı bakma şansına eriştiğim de, zaman içerisinde. Ya da Benzeri coğrafyalardaki uygulamaları gördüğümde İstanbul Sözleşmesi'nin de 62-84'ünde benzeri birçok kanuni ve farklı düzenleme anlamındaki regülasyonların hepsinin kadınların hayatını ne kadar radikali iyileştirmelere gittiğini fark ediyorum. Yani İstanbul Sözleşmesi gerçekten birçok alanda bizi garanti altına alan, haklarımızı korumak için bize önemli bir sağlayan çok önemli bir sözleşme benim adıma yani. ilk aklıma gelen şeyler bunlar oluyor. Hakların tırnakla kazıyarak kazanıldığına değindin çok doğru. Ben şimdi Müslüman ve feminist kimliklerini yan yana sıradığım için buradan bir soru yöneltmek istiyorum. Türkiye Düşünce Platformu Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı'na İstanbul Sözleşmesi'nin iptal çağrısında bulundukları böyle 10 sayfalık bir rapor sundu. Ve büyük tartışmalar alev aldı. Sonra geri çekildiler gerçi, yorulduk dediler ama yoğunlukla Müslüman erkekler ve örneğin Emine Şenlikoğlu gibi Müslüman kadını tarafından toplumsal cinsiyet ifadesine büyük bir itiraz söz konusu, bunu biliyoruz. Eşitlik istemediklerini vurgulayıp argümanlarını fıtrat başta olmak üzere çeşitli dini terimler üzerinden kuruyorlar. Senin için tüm bunlar ne anlama geliyor ve sence neden bu kadar itiraz görüyor bu sözleşme? Sözleşmenin kendisine yönelik olan itirazlar ve şu anki politik konjonktürün bunun ihtiyacı yani hala ekonomik ekonomi kriz pandemi sonrası süreç gibi şeyle bir kenara bırakmak her zaman istediğim bir şey çünkü gerçekten senelerdir kadın meselesi başka meselelerin kapatılması gizlenmesi için çok önemli bir araç olarak kullanıldı ve özellikle bir oy toplama telaşının da içerisinde olunduğu bu süreçte, siyasi süreçte İstanbul Sözleşmesi'nin kendisinin aracı hali bir ayrı bir mevzu. Yani o siyasi meselelerin ortasında edindiği e, misyon. Ama bir yandan da kültürel bir değişim ve Türk sadece Türkiye'de değil dünyada da hem Antifemiz hem de aileci kültürel bir dönüşümün e, geriye dönük, daha muhafazakar kültürel bir dönüşümün ortada olduğu çok açık. Türkiye'de bundan payını alıyor ve bir yandan da gerçekten... Çok korkan özellikle üst kuşak ilk dönem İslamcıların çok korktuğu bambaşka yeni tartışmalar açılıyor ortaya. Çünkü gerçekten en azından kendim içerisinde bulunduğum gruplarda özellikle genç kadınların içerisinde bulunduğu gruplarda başörtüsü yasağının ortadan kalkması sonrası böyle bir arada bulunmaya olan ihtiyacın ortadan kalkması senelerdir kendimi sunum olarak adleden bir hükümetle yönetilmenin kendisi içerisinde bulunduğum grubun üst kuşağında büyük bir telaş ve korku yarattı ve burada da toplumsal cinsiyet kavramı çok önemli bir şey çünkü toplumsal cinsiyet farkında da kadın erkek eşitliğine dair konuşma sonuçta eşitliği savunmanın kendisi kadınlara çok önemli bir özgürlük alanı açtı hiç hayal etmedikleri kadar özgürce kendilerini ifade etme ve konumsal alanda görünürdük. Ve bu sayede de aslında erkeklerin varlığının iktidarlarını sarsma şansını erişti kadınlar. Ve bu istenmeyen, hatta Müslüman feminizme de İslamcılığı'nı istenmeyen kızı ifadesini kullanıyor Asma Barlaz. Gerçekten istenmeyen bir sonuç olarak görülüyor şu anki özgürlüğün kendisi. Çünkü eski yapı, aileyi koruyan yani özellikle gelenekle iç içe geçen muhafazakar aslında kendini her ne kadar Müslüman olarak adletse de muhafazakar, gelenekçi bu bakış kadını hiçbir zaman kamusal alanda olması gerekenden fazla görünür istemedi. Tam bu dengeleri bozmaması için. Çünkü bu, döne, bu dengeler yıl, yüzyıllardır aslında sadece dini değerlerle değil, insani değerlerle de özleştirmeye çalışılarak kadınlar zaten çok net hani insanın var olduğu zamandan beri ayrımcılığa uğruyor. Fıtrat gibi kavramlar da altı boşaltılarak kullanılıyor. Biz yaptığımız çalışmalarda şimdiye kadar her ne kadar çok fazla yazılı şey üretemesek de reçel blok gibi ortamlar bunun için önemli arayüzler oldu aslında. Yani fıtrat kelimesi örneğin Kur'an'da hiçbir zaman kadın ve erkeğe ayrıca bir şey atfederek kullanılan bir kavram değil. Fıtrat kelimesi sonrasında daha al, İslam alimleri diye bahsedilen birçok erkeğin ifade ettiği ve kadınlara ve erkeklere farklı şekilde anlamlar ifade eden bir şey olarak kullanılıyor. Bunun gibi aslında bizim derdimiz kendi inandığımız şeye, yani ben ve kendim gibi arkadaşlarımdan bahsediyorum. Kendi inandığımız şeyin altını boşaltarak kadınlara yönelik ayrımcılığa hizmet edecek şekilde getiren bütün bu sözlerle, bütün bu söylemlerle, bütün bu güçlü mücadele etmek. O yüzden de onlar Müslümansa biz değiliz demektense onlar da Müslüman, evet onları biz Hatta Müslümanların dışına itemeyiz çünkü senelerce bizlere bunu yaptılar. Ama bizim gibi Müslümanlar da var ve demokrasiye inanan ve kendini inancıyla özdeşleştiren insanlara böyle bir yeni bir kapı da var. Ve bu kapıdan girerlerse eğer özgürlüğü ve işleği birlikte savunabiliriz demeye çalışıyoruz. Biz kadın meselesinde söylüyoruz. Biliyorum ki bu başka meselelerde de ekoloji gibi alanlarda hatta bir dönem antikapitalizm üzerinden oldukça yaygınlaşmıştı. Farklı farklı alanlarda da. Böyle yeni alanlar yaratarak aslında insanlara aktivizm ve e, hali hazırda olan özgürlük görüşlerinde mücadele alanları açılacak. Biz biraz böyle bir e, zemin hazırlamakla kendimizi en azından özdeşleştiriyoruz. Buradan bir soruyla aslında biraz da aileye bağlamak istiyorum ben. 2019 yılı 8 Mart feminist gece yürüyüşünde Allah mısınız aileniz batsın pankartımı taşımıştım ve sonrasında da ne yazık ki lince maruz kaldım. Rachel blokta da aslında bu pankartla pankartta ne demek istediğini anlatan bir yazı kaleme almıştım ama yazında Kendinizi ne sanıyorsunuz? Adil olan, Allah'ın adına yaptığınız adaletsizliklerle nasıl rahat edeceksiniz demek istediğini belirtiyorsun. Aradan geçen bu bir senede bugün 6284 noldu yasanın kaldırılması gündemdeyken ben taşıdığım bu pankartı aslında daha da anlamlı buluyorum. Tüm bunlara dair bugün neler söylemek istersin? Aile kurdusu gerçekten e, gün geçtikçe Tam olarak da içeriği belli olmayan, herkes için farklı farklı ifadeler olan ama bir noktadan sonra da aslında hali hazırda eğer bir şiddet varsa, farklı şekillerde fiziksel ya da psikolojik şiddet varsa bunun görmezden gelinmesine zemin hazırlayacak, alan tanıyacak, hali hazırda olan iktidar ilişkilerini tekrar üretecek, bu iktidara biat insanları eğitecek bir kurum olarak görülüyor aile. Eğer böyle bir şeyse aile bu bunun batmasında bir sakınca görmüyor aslında hali hazırdaki feministlerin tamamı. Bizler biraz Müslümanlıkla aile meselesi çok özdeş bir şekilde kullanıldığı ve konuşulduğu için buradaki karşı çıkışımız biraz daha farklı addediliyor tabii ki karşıdan bakıldığında. Çünkü sanki Müslüman olduğumuzda hali hazırda anlatılan hali çekirdek aileyi sonuna kadar götürmekle mesul müsünüz gibi Halbuki peygamber zamanında ne başka zamanlarda Müslüman kadınlar mesela boşanmanın yasak olmadığı bir din İslam. Diğer dinlerden farklı aslında bazı hak dinlerden de farklı. Farklı grupların dinlerinden de farklı. Yani İslam'da özdeşleştirilebilecek hiçbir yalık aslında. Yani dediğim gibi biraz öncekinden çok benzer bir gündem. Yani geleneğin kendisine din diyerek, e, dini de içerisinde de kendini bir otorite olarak konumlandırarak yani ...benim inandığım şeyi aslında... ...baskı aracı haline getiremezsiniz... ...ve evet. çıkmıştım ben orada... Ee, ...öyle de demeye... ...devam etmeye çalışıyoruz aslında... Yani ...bu benim inandığım şey ve inandığım şey Allah'ın adı adil olduğu yönünde... ...Allah adilse... ...böylesi bir zulmü müşrulaştıracak bir şeye... ...zemin hazırlamış olamaz... Ee, ...aslında bütün metinlerde şu ana kadar okuduğumuz... ...dünya üzerinde yapılan... ...birçok aktivist faaliyete de... ...zemin hazırlayan birçok bilgi de... ...tam olarak buna işaret ediyor... Yani. Bütün din aslında hatta bir Amine ve diye çok takdir ettiğim, çok özellikle severek takip ettiğim bir din âlimi var, kadın. E, ve kendisi bunun tam olarak hani içeriden bir şekilde şirk olduğunu ifade ediyor. Yani Allah ve kul arasında aslında hani hep söylenir din derslerinde, din kültürü, ahlak bilgisi denen derslerde de söylenir. Hani Allah ve kul arasında İslam'da hiçbir aracı yoktur diğer dinlerden farklı olarak diye. Halbuki burada erkek kadın üzerinde konumlandırılarak toplumsal lisiyet karşıtlığıyla erkeğin kadından üstünlüklerini kabul ederek tam olarak Allah'a şirk koşulduğu ve belirli kullarıyla arasında bir e, makam haline getirildiği ve bunun da e, dinin tamamen dışında olduğuna dair ifadeleri var. Bu tarz güçlü ifadeleri çok severek takip ediyorum. Belki de gelecek sene de 8 Mart'ta işte erkek egemenlik şirktir diye bir pankart taşırım belli olmaz. Böyle şeylerle artık ancak söyleyebiliriz gibi geliyor e, meselelerimizi. Provokasyon diye algılanıyor. Bence pankartlarda da sloganlarla da böylesi uç şeyleri net bir şekilde söylemenin gücü ortada. Benim de benzer bir şeyim olmuş olur. Bireysel olarak her ne kadar zorlayıcı ve yaralayıcı olsa da e, finalde söylediğiniz söylemenize çok güzel bir vesile oluyor. Umarım 8 Mart'ları da yapabilme şansımız olur. Hem pandemi açısından hem de... Ve hazırda var olan siyasi konjonktürün genel böylesi yürüyüşlere izin verme davranış açısından. Ama çok değerli buluyorum Böylesi yürüyüşleri, böyle sözleri üretmek açısından ben de bir parçası olmaya çalışıyorum o şekilde. Erkek egemenlik şirktir. Çok vurucu. Pankartını bekliyoruz Rümeysa. Değerli katkıların için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun sorularınız için. Güzel sorularınız için. Teşekkürler tekrar. Kağıttan Hayat'a serimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.